Özelden bir soru vardı inşallah, kısaca ona değinelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis var. Kim kestiğimizi yerse kıblemize yönelirse et diye, o Müslümandır diye biz veya bizdendir diye bir hadis. Bazıları bu hadisin lafzını, bazıları manasını alıyor. Bu konuda bir açıklama rica etmiş bir kardeşimiz. Şimdi bu konuda yani e, kestiğimizi yeme veya kesilmiş hayvanlar konusunda e, naslarda gelen şu Kitabi olmayan müşriklerin yani eli kitap dışındaki müşriklerin kestiklerini yemek yasaklanıyor yani ateistlerin dinsizlerin e, ehli kitaptan olmayan kafirlerin kestiklerini yemek yasaklanıyor bunun yanında ehl-i kitaptan dahi olsalar ve hatta müslüman dahi olsalar ehl-i İslam'dan dahi olsalar eğer herhangi bir kabir başında herhangi bir kabre tazimen kesilmişse bir hayvan onu yemekte yasaklanıyor yani Allah'tan başkasına nispeten kesilmişse o yasaklanıyor Allah'ın isminin zikredilmediği zebihalara Allah'ın ismi zikredilmeden kesilenlere gelince eğer bir kimse bir e, yani kurban edilmesi meşru olan bir hayvanı hayvanın e, Allah azze ve celle'nin adının kasten terk edilerek kesildiğine şahit olmuşsa veya Allah'tan başkasının adının adına kesildiğine şahit olmuşsa o hayvanı o hayvan etini hiçbir şekilde yiyemez. Kim kes, kesmişse kes, kesin fark etmez bu. Fakat günümüzde e, öyle etler var ki, mesela gidiyorsunuz kasaptan alıyorsunuz durumunu bilmiyorsunuz. Burada bir şüphe geliyor insanın aklına. Acaba bunu gayrimüslim birisi kesmiş olabilir mi? Veya Allah'tan başka asabına kesmiş olabilir mi? Veya Allah'ın adını kasden terk ederek kesmiş olabilir mi? gibi. E, şüpheler gelebilir. Bu şüphelere itibar etmemek gerekir. Bu vesveselere aldırmamak gerekir. Ehli sünnetin özelliği budur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği e, bir hadiste ihtimallerle gündeme getirdikleri bir şüpheden dolayı e, ehli kitabın kaplarını kullanmayı soruyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sakın ha Ehli kitabın dinde aşırılığa düşmelerine siz de tabi olmayın diyerek onları ikaz ediyor. O sahabeler sordukları sorularda bu kaplarda domuz eti de pişirilmiş olabilir diyerek bir ihtimal e, zikrediyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde ihtimalle gündeme getirilen şüphenin dinde aşırılık olduğuna ifade ediyor. Ama e, ihtimal değil de ilim ortaya çıkarsa e, bir hayvanın Allah'tan başkası adına kesilmiş olduğu netleşirse veya ehli kitap da olmayan kitapsız bir müşrik tarafından, kitapsız bir kafir tarafından kesildiği e, ilmel yakın bilinirse e, o yenmez. Fakat durumu bilinmeyen e, etler hakkında özellikle mesela e, Müslümanların yaşadığı veya ehli kitabın yaşadığı yerlerde o e, ortada herhangi bir delil yokken şüpheyle bu etleri yemekten sakınmak, Dinden değildir. Bilakis bu dinde aşırılıktır. Bu et yeme meselesini gündeme getirenler, özellikle Türkiye'de gündeme getirenler e, toplumu tekfir edip toplumun e, toptan kafir olduğunu düşünüp de onların kestiğinin tamamen e, haram olduğunu iddia eden kesimlerin sözdür. Bu sebeple ehlü Sünnet'in bu tekfircilerden ayrıldığı alametlerden birisidir bu. Yani varsa bir ilim, bir müşrik tarafından, kitapsız bir müşrik tarafından o hayvan kesildiğine dair veya Allah'tan başkası adına kesildiğine dair bir ilim varsa, bu biliniyorsa onu yiyemezsiniz. Ama bunu bilmiyorsanız, Allah adının anılıp anılmadığını bilmiyorsanız siz Allah'ın adını anarak yersiniz. Bu da Buhari'de Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette tavsiye edilen bir durum. Buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Şimdi buradaki mesele kesilmiş hayvanlardan ziyade toplumun tekfiriyle alakalı. Çünkü hadisin e, lafzını almak, manasını almak diye bir şey söz konusu olamaz. Lafız zaten manasına delalet eder. E, manaya delalet etmeyen mücerret bir lafzın zaten hiçbir değeri yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın de mutlaka bir manaya delalet eder. Ve o ahir zaman peygamberidir. E, şimdi e, Naslar Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sözleri bir kere e, delil olmadıkça kesinlikle onun zamanına tahsis edilemez. Yani bu sadece onun hayatında yaşananları bağlar, bizi bağlamaz gibi bir ayrıma gidilemez. E, böyle bir ayrıma gitmek için illaki delil gerekir. İlk önce bu delil sorulur. E, dolayısıyla lafzın delalet ettiği mana bizi de bağlar. E, toplumun tekvir edilmesine gelince bu önemli bir müşkülat. Bir kere bakış açısı olarak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Bir kimse bu toplum helak olmuştur derse, yani topluma bakar da toplum helak olmuştur derse, o toplumun helakı en yakın olanı kendisidir buyuruyor. Yani bilakis kendisi daha çok helak olmuştur. Bu bir bakış açısı arızasından kaynaklanıyor. Yani kişi, mesela Küfür vasıflarını, münafıklık vasıflarını, kötü vasıfları ilk önce kendisinde değerlendirip bunlardan uzak durmaya, hayırlı olanlara yönelmeye, bu şekilde hareket etmeye mecburdur. Bunun dışında güzel hasletleri sadece kendisine yükleyip de kötü hasletleri tamamen topluma mal ederse, bu işin başındaki bir arzadır. Ee, İsa Aleyhisselam'dan naklen getirdiği bir sözde şu rivayet vardır. İnsanlara kul olduğunuz gibi bakın. Rableri olmuşsunuz gibi bakmayın. Yani ne demek? Aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, i̇nsanlara kul olduğunuz halde bakın. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Siz de Allah'ın kulusunuz. Sizin elinizde ne cennet vardır, ne cennem vardır. Onları e, bunlara dahil etmek sizin elinizde değildir. Siz de onlar gibi... Allah'ın kullarısınız. Rableri gibi e, hüküm verme boyutunda bakılamaz yani bu manada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünnetine, hayatına baktığımız zaman müşrikliğin, şirkin hakim olduğu Mekke toplumunda yaşayan annesini hüsnizan etmiştir. Onun tevhid üzere ölmüş olabileceğini düşünmüştür bu şekilde bir hiç nizan etmiştir Mekke dönemindeyken Ebu Talip vefat ettiğinde ona bağışlanma dilemek istiyor ve Allah azze ve Celle Haküm Allah Azze ve Celle onu bundan yasaklıyor müşrikler için yani küfür üzere öldükleri sabit olanlar hakkında bağışlanma dilemekten yasaklıyor Medineye hicret esnasında Ebu'a denilen yere uğrayarak annesinin kabrini ziyaret etmek istiyor. Ve annesi için bağışlanma dilemek istiyor. Bir müddet sonra ağlamaya başlıyor. Etrafındaki ashabı da ağlıyorlar. Ve bunun sebebini soruyor Ömer bin Hattab radiyallahu anh. Peygamber aleyhisselatü orada buyuruyor ki Az önce annemin kabrini ziyaret için Rabbimden izin istedim buna izin verildi. Fakat ona bağışlanma dilemek istedim, buna izin verilmedi diyor. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam şayet şirkin asıl olduğu bir toplumda ölen annesi için Müslüman olmuş olabileceğini, yani İslam üzere veya tevhid üzere ölmüş olabileceğini düşünmeseydi onun için bağışlanma dileyemezdi. Çünkü daha önce Mekke dönemindeyken amcası Ebu Talip hakkında bağışlanma dilemekten yasaklanmıştı. Medine hicret esnasında annesinin kabrini ziyaret ediyor ve onun tevhid üzere olabileceğine hükmediyor. Şirkin asıl olduğu bir toplumda. Ve e, durumun hakikati Allah Azze ve Celle tarafından kendisine bildiriliyor. O da haline bağışlanma dileyemiyor. Hatta Tevbe suresinin 113. ayetinin bu sırada nazil olduğunu Beyhaki Süneninde rivayet ediyor. E, Burayı da bir Husayb radıyallahu anh'ten topluma genel olarak böyle bir hüküm bindirme, yanlış bir hüküm bindirme olur. Çünkü Aslın şirk olduğu bir yerde bile Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın bu ayrımları yapmış. Aleyküm selam. İslam'ın unsurlarının bir şekilde zahir olduğu yerlerde ise asıl olan İslam'dır. Evet biz mesela kendi yaşadığımız ülkeye İslam yurdu diyemeyiz. Yani Darül İslam diyemeyiz. İslam ile yönetilen bir yer değil değildir. Yani böyle olması sebebiyle İslam'ın hakim olduğu bir yer olmaması sebebiyle yani. E, buraya biz Darül İslam diyemesek de halkının Müslüman olduğunu, genel itibarla Müslüman olduğunu bunlar içerisinde çünkü halk genel olarak la ilahe illallah sözünü söylüyorlar. Ha bunu bilerek söylüyorlar, bilmeyerek söylüyorlar, manasına riayet ederek söylüyorlar veya etmeyerek söylüyorlar. Bunların hesabı Allah'a ait. Bizim dikkat etmemiz gereken tek şey la ilahe illallah sözünün ne manaya delalet ettiğini bildiği halde buna aykırı bir şekilde hareket edenlerin durumu. Biz onlardan teberri ederiz. İslam'a düşmanlık eden, kendisini İslam'dan başka dine nispet eden e, bu kimselere karşı e, buz ederiz fakat la ilahe illallah dediği halde bir takım yanlışlar yapan, e, yaptığı yanlışların kendisini e, nasıl bir helake götürdüğünü bilmeyen insanları da uyarmakla mükellefiz. Mekke toplumuyla e, bu toplum arasında böyle bir fark var. Her ne kadar e, fiiliyatta Mekke toplumundan da ileri boyutta bir takım sorunlar zuhur etse de, Mekke toplumu la ilahe illallah demiyordu. Çünkü bu kelimenin ne manaya geldiğini biliyorlardı ve söylemiyorlardı. Bu toplum ise bu kelimenin bile neye delalet ettiğini bilmeden söylüyor. Daha doğrusu, e, la ilahe illallah sözünün delalet ettiği manyalardan bir kısmını biliyorlar, tamamını bilmediklerinden dolayı e, birçok la ilahe illallah sözüne aykırı fiillerde işleyebiliyorlar bunların mutlaka uyarılması, hujjetin ikame edilmesi gerekir. Bunu yapmadan yani hucet ikamesi gerçekleşmeden insanlara hak tebliğ edilmeden e, insanlara kesinlikle hüküm veremeyiz. Çünkü bu insanlar la ilahe illallah diyen insanlar. Kimsenin de kalbini yarmadık. Yani bu la ilahe illallah sözünü e, bilerek mi söylüyor, bilmeyerek mi söylüyor, ihlas ile mi söylüyor, nifak ile mi söylüyor? E, biz bunları Net bir şekilde tayin edemiyoruz. Sadece zahir olan bazı amellerinden dolayı e, ikaz edilmesi gerekenleri ikaz etmek zorundayız. O zaman kafirlerin bu daha iyi bildikleri anlaşır. Evet Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşriklerle e, sınırlayalım. Bu kelimeyi daha iyi biliyorlardı pek çok açıdan. Şimdi e, o günkü bir Mekke müşriğine la ilahe illallah sözünün ifade ettiği manayla bugün e, kendisini İslam'a nispet eden bir sufiye söylediğiniz la ilahe illallah sözünün ifade ettiği mana arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Mekke'li müşrikler la ilahe illallah sözünden Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur manasını anlıyorlardı. Ve onlar bu manaya aykırı fiiller işledikleri için bu söze söylemiyorlardı, yanaşmıyorlardı. Fakat günümüzde ise la ilahe illallah diyor, İslam'ı yaşamak istiyor, 5 vakit namazını kılıyor, sakal bırakıyor, İslamlı kılık kıyafete bürünüyor. Yani bir e, ihlas var fakat doğruluk yok. E, tevhid noktasında Allah'tan başkasına da seslenebiliyor. Yani bu yaptığının la ilahe illallah sözüne aykırı olduğunu tayin edemiyor, bilmiyor. Bu bizim toplumumuzdaki cehaletten birisi. Yani bunun giderilmesi lazım. Bu giderilmeden. Yani cehalet mazereti giderilmeden insanlar tekfir edilemez. Allah yardımcımız olsun. Peki bu onu özürlü kılıyor mu? Şimdi özürlü kılması meselesi Allah katından ne derece özürlü kılar bu Allah'ın bileceği bir iş. Ama insanlar nezdinde mazerettir. Yani biz bir kimseyi tekfir konusunda bu mazereti dikkate almak zorundayız. Çünkü tekfirin bir takım şartları, bir takım manileri vardır. Bu maniler tamamen ortadan kalkmadan, şartlar yerine gelmeden insanlar tekfir edilemez. Yani illaki böyle bir hüküm e, vermek zorunda değiliz açıkçası. Çünkü La İlahe illallah dediği halde buna aykırı davranan pek çok münafık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yani nifakları küfür boyutunda olan münafıklara Müslüman muamelesi yapılmıştır. Sırf La İlahe illallah sözünü söylediklerinden dolayı yani bilip de ısrar ettiği takdirde bilip de ısrar ettiği takdirde daha başka Tekvirin manisi var mı? Bunlar da kontrol edilmek zorunda. Yani tekvirin manisi sadece cehalet değil. Tevil de bir mazeret. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tevil eğer şer'i ve lugavi bakımdan muhtemel bir tevil bu tevile itibar edilir. Şer'i ve lugavi bakımdan hiçbir asla asları olmayan bir tevilse buna itibar edilmez. Mesela bakın Kudame bin Mazun Bedir ashabından birisiydi. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın döneminde içki içtiğinden dolayı Halife Ömer radiyallahu anh'e şikayet ediliyor. Ömer radiyallahu anh Kudame bin Mazun'a neden içki içtiğini soruyor. O da Maide suresinin 93. ayetini okuyarak Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir sıkıntı, bir vebal olmadığını ifade ediyor. Bu ayet, benim içki, içki içmemde herhangi bir sakınca yoktur diyerek içkiyi helal sayıyor. Ömer radıyallahu anh ona durumu izah ederek, doğrusunu açıklayarak, devam et bu ayet şu şekilde devam ediyor diyerek ayetin devamını okuyor ancak sakınacakları şeyler müstesna işte bu istisna edilenler arasında içki de vardır diyerek Hudame bin Mazun'u uyarıyor ve ona irtidat haddi değil de içki içme haddi uyguluyor. Yani onu tekfir etmiyor. içki içme bir Müslümana günah işleyen, içki içen bir Müslümana uygulanacak olan içki haddini uyguluyor. Onun tevil ile bir helal sayması söz konusuydu. Yani sahabe döneminde e, buna benzer örnekler çok. Aleyküm selam ve rahmetullah. ile alakalı. Yusuf İslam tevilini getiriyorlar. Buna nasıl yaklaşacağız? Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı e, nasıl getiriyorlar? Bunu bir anlamak lazım. Şimdi e, bu meselede İlim ehlinden de getirenler var da bu meseleyi söz konusu iddia ile birlikte ele almak lazım. Çünkü birisi tutup da Yusuf Aleyhisselam'ın meselesini Türkiye'deki meclis için gündeme getirirse kesinlikle bu yerinde değildir. Ama başka Müslümanların yaşadığı başka ülkeler var. Onlardaki onlarda da demokrasi bulunmasına rağmen daha farklı şartlar söz konusu. Her bir ülkenin kendine göre Değerlendirilmesi gerekir. Mesela Türkiye ile alakası olmaz bu delilini dedik. Neden? Çünkü Türkiye'de bir kere meclisin girişinde Allah'tan başkası adına yemin söz konusu. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Yemin yemin edenin değil, ettirenin niyetine göredir. Bir kimse burada de yapamaz. Yani hiçbir şekilde bu Allah'tan başkasına yemin şirkinden kendisini kurtaramaz. Üstelik yaptığı yeminde küfür yasalarını, küfürün kaydelerini korumak üzerine. Türkiye'deki parlamentoda bu söz konusu. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam Türkiye'deki parlamento için delil getirilemez. Ama e, Yusuf Aleyhisselam'ı e, delil getiren mesela Abdurrahman, Abdülhalik gibi e, alimler bunlar kendi yaşadıkları ülkeye göre değerlendirmişlerdir. Onlarda durum farklı olabilir bilmiyorum ben bunu. Fakat Türkiye için bu söz konusu olamaz. Diyanet imamlarını soruyor kardeşler yemin konusunda. Hmm. Oy veren de bile bile oy veriyorlar ama. Şimdi Diyanet imamları konusunda daha doğrusu sadece Diyanet imamları değil bütün devlet memurları e, konusunda aynı şeyi sor, soruyorlar Allah halim. Çünkü e, bu memuriyet yemininde genel bir yemin söz konusu. Fakat e, yani kanunda 657 sayılı devlet memurları kanununda bu şekilde bir yemin mevcut olmasına rağmen uygulama olarak her yerde yok bu. Eğer siz biliyorsanız yani burada şunları akla getirmek zorundayız. Bir diyanet imamı bu yemini etti buna şahit oldunuz bunu bile bile bunun şirk olduğunu bile bile bu şekilde yemin etti ve bundan da tövbe etmedi. Böyle bir kimsenin işte bu demokrasi dinini, beşeri dinleri, küfür sistemlerini halen savunuyor olması gerekir. Böyle bir durumda. Eğer bunu yapıyorsa bu kimsenin arkasında namaz kılınmaz. Aleyküm ve Rahmetullah. Ama dediğimiz gibi bu şartların yerine gelmiş olması lazım. Allah'tan başkası adına işte bu küfür yasalarını kabul ile birlikte bu şekilde yemin etmenin şirk olduğunu, tevhidi bozduğunu bilecek. Herhangi bir ikrah altında olmayacak. Ve hali hazırda bundan tevbe etmemiş olacak. Tevbe etmişse yine Müslüman kardeşimizdir. Ama bunu savunuyorsa bir de, demokrasiyi savunuyorsa, bunu övüyorsa o kimse billah helakine doğru bir yol almış demektir. Ancak geçimin bundan diyen için İşte e, bunu diyen bir kimse demokrasiyi kabullenmenin veyahut e, Allah'tan başka adına yemin etmenin şirk olduğunu bile bile bunu yapıyorsa Geçim için şirk koşulamaz. Bir kimse de tutar, Allah'a isyan etmekten başka geçinemiyorum derse bir kere Allah'ı yalanlamış olur. Allah'ın rezak oluşuna imanında problem var demektir. Yani başka bir niyetle küfür işlenemez. İkrah altında değilse. Çünkü yemin konusunda dediğimiz gibi, başka şeylerden ayırıyoruz biz bunu, Yeminde yemin edenin değil, ettirenin niyeti geçerlidir. Sahih-i Müslim'deki hadiste bu şekilde ifade ediliyor. Sen hangi niyetle olursan ol, sana senden yemin talep eden hangi niyetle bu şekilde talepte bulunuyorsa, durum, hüküm onun niyetine göredir. Dolayısıyla böyle bir pozisyonda kalan bir kimsenin bu yemini reddetmesi, inancına aykırı olduğunu söylemesi ve hiçbir şekilde buna yanaşmaması gerekir. Ancak ölüm tehdidiyle veya ikrah-ı mülci denilen zorlayıcı bir ikrah altında kalmışsa ancak o zaman e, bu söz konusu olabilir. Ancak o zaman ruhsat ver. Yemin ettiren önemli. Evet. Yemin yemin edenin niyetine göre değil ettirenin niyetine göredir. Sahih-i Müslim'deki hadis bu şekilde. Mesela yani bu konuda bu, e, bunu bilmemiz lazım ve yak. Şunu bilmemiz lazım, e, gerçekten e, böyle bir yemin merasimi yapılmış mı? Çünkü ben 12 sene 13 sene memurluk yaptım. Bu 13 sene boyunca böyle bir yemin ne benden talep edildi ne bir böyle bir uygulamaya şahit oldum fakat kanunda yeri vardır. Yani kanunda yazıyor fakat uygulamada ben hiç karşılaşmadım. Bazı yerlerde yapıldığını söylüyorlar yalnız. Evet, selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Selamünaleyküm. Bu konuda sıralama genelde şu şekilde. Ee, i̇lk önce selim bir fıtrat, selim bir fıtrat üzerine sahih bir iman, sahih bir iman üzerine de halis bir tevhid bina edilir. Ee, bunlardan birisinde e, noksan olursa o noksan diğerinde aynen devam eder. Şimdi e, Nefi ve ispat noktasında ilk önce iman olmazsa olmaz bir şart. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Yani iman zemini bulunmazsa e, tevhid sözünün e, bir anlamı yok. Yani bir şeyin kendisi e, olmazsa onun zıtlarını reddetmenin... E, bir anlam yok. İlk önce iman, imandan sonra nefi, nefiden sonra yine ispat. Yani sıralama bu şekilde. İmanı biz burada birinci e, ispat olarak alıyoruz. Ondan sonra, yani Allah'a iman, Allah'a gerektiği gibi iman. Ondan sonra la ilahe, nefi, Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığı ve illallah sözle tekrar bir ispat söz konusu. Yani e, la ilahe, illallah sözündeki Nefi ve ispat, iman bulunması halinde e, geçerlidir. İman yoksa, la ilahe illallah sözünü insan bin kere söylesin, on bin kere söylesin, kendisine bir faydası olmaz. Nitekim, e, sufilere bakın, e, zikir günlerinde, hatmelerinde, e, zikir ayinlerinde yüzlerce defa la ilahe illallah diye bağırır dururlar ama içerik olmayınca e, bunun kendilerine kazandırdıkları bir şey olmuyor. Yüz sefer la ilahe illallah diyorlar sonra oturuyorlar. E, medet ya falanca, medet ya filanca diyerek e, bu söze aykırı bir takım işler yapıyorlar. Bu imanın sahih olmamasından kaynaklanıyor. Tagut'u ret eee Tagut'un tespit edilmesi. Tagut'un tayin edilmesine bağlı, ilah ve tagutu ayırt etmeye bağlı. ilah Allah'tan başka Kendisine kulluk edilen her şeyi reddetmekle. La ilahe illallah sözü gerçekleşiyor. Allah'a ibadetten alıkoyan her şeyin reddiyle de tagutu reddetmek e, gerçekleşiyor. Şimdi la ilahe illallah sözünde yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilen, edilenleri reddetmek Mesela düşünün İsa aleyhisselam Allah'tan başka ibadet edilen bir ilahdır. İlah edinilen bir zattır. Fakat bu işte İsa aleyhisselamın hiçbir suçu yoktur. İsa aleyhisselam dememiştir "Gelin bana ibadet edin" diye. İşte tağut ile ilah arasında bu fark vardır. Firavun'un durumu gibi değildir. Firavuna da tapılmıştır, İsa aleyhisselama da tapılmıştır. Fakat İsa aleyhisselam bunu istememiş, bilakis tevhide çağırmıştır. Firavun ise kendisi bizzat tağutluk yaparak kendisine kulluğa çağırmıştır. Allah'a kulluktan da engellemiştir. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Yani tağut hakkındaki tanımlara baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde geçen tağut ifadelerinden kim zaman şeytan kastedilmiştir, kim zaman e, Allah'tan başka Allah'ın hükmü bilinmesine rağmen bu hüküm terk edilerek hükmüne müracaat edilen K'ab Eşref gibi e, Tağutlar kastedilmiştir. Kimi zaman kahinler, sihirbazlar, büyücüler kastedilmiştir. Ama genel olarak birleştikleri tabir Allah'a kulluktan koymazdır. Burada e, tağutun reddi, illaki tekfirini getirmeyebilir. Mesela e, anne babayı düşünün. Anne baba kendilerine itaatle emrolunan kimselerdir. Onlara öf demeyin diyor Allah Azze ve Celle. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onlara öf bile denmemesi gerekirken, hadis-i şerifte buyuruyor ki, Allah'a, isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur diyor. Şimdi düşünün, bir baba, fakat Müslüman bir baba, olabilir içki içebilir, yani büyük günah işleyen, fasık bir baba düşünün, bu evladına içki getirmesini emretse, bu emriyle bir nevi tağutluk yapmaktadır. Fakat kafir olmamıştır. Burada evlada düşen, yani babasına itaatle mükellef olan evlada düşen, bu tağutluk yaptığı sırada bu tağutu reddetmesidir. Ama e, tekfir etmesi değil. Yani buradaki tekfir, e, o vasfı reddetmek anlamındadır. İlla ki her tağut kafir olacak anlamında değil. Bu sebeple ilah ve tağutun ne olduğunun tayin edilmesi gerekiyor. Yani e, mesela tağutî bir sistem gündeme geldiği zaman e, genellikle tağut denilince işte içerisinde yaşadığımız bu toplumda yöneticiler akla geliyor. E, doğrudur. Yani bu sistemde bir tağutluk vasfı vardır. Fakat buradan hareketle birileri çıkıyor. Bu sistemin başına her kim gelirse gelsin Bunlar kafir olarak kabul edilmeli. Bunları tekvir etmeyenler de tekvir edilmeli diyerek bir silsile takip etmeye kalkıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu da ikinci bir arıza. Çünkü e, tekvirin manileri ve şartları diyerek saydığımız şartlar ve engeller herkes için geçerli. La ilahe illallah diyen herkes için geçerli. E, bu... Engel ve şartlar bir kimse de yerine gelmedikçe kimse tekvir edilmemeli. Yönetime, yönetimin yani tağuti bir sistemde yönetimin başına gelenler bazen işte şu an olduğu gibi namaz kılan, kendisini İslam'a nispet eden kimselerde olabiliyor. Bu sefer... Yani bu, bu kimseler kafir midir, değil midir, bunun tartışmasına e, girmemize gerek yok. Her halkarda bunlar Allah'a isyan etmektedirler. Hiç kimse tutup da bunları savunamaz. Yaptıkları işlerin, yaptıkları işlerin güzel şeyler olduğunu savunamaz. Burası ayrı bir konu. Fakat bunları tekvir etmeyen de kafirdir şeklinde bir ifade kullananlar burada ciddi bir hataya düşüyorlar. Çünkü bu kimseler kafir olduklarını söylemiyorlar. İslam'a düşmanlıklarını ilan etmiyorlar. Sadece... E, dikkatli bir araştırmadan sonra, yani ancak şuurlu Müslümanların Vakıf olabildikleri demokrasi küfrünü e, işleyen kimseler. Yani bu e, herkes, Türkiye'de herkes, la ilahe illallah diyen herkes, inanın demokrasinin küfür olduğunu dahi bilmiyor. Bilakis demokrasiyi İslam'a en uygun rejim diye tanıtanlar var. Dolayısıyla... Ee, bu kimseleri tekfir etmeyenleri kafir saymak bu açıdan büyük bir hata olur. Yani e, bir kimse la ilahe illallah deyip tevhidi yaşadığı halde bunların kafir olduklarını e, tespit edemeyebilir. Bu konuda gayet mazurdurlar. Şimdi bakın yöneticilerin e, kafir olup olmamaları ayrı bir mevzu. Bunları tekfir etmeyenlerin kafir olup olmamaları da tamamen farklı bir mevzu. Yani bizim özellikle bu inspikte karşılaştığımız bir durum. Adam bana isim soruyor. Söyle bakalım Tayyip hakkında ne düşünüyorsun diyor. Kafir dersem ha sen bizdensin diyor. Müslüman dersem yok sen de kafirsin diyor. Yani bu şekilde bir e, belirleme yoluna gidiyor insanlar. Ölçü bu değil bakın. Yani Tayyip'i tekfir eden, Müslüman tekfir etmeyen e, kafir. Böyle bir e, Anlayış yok dindeyiz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle idarecilerin geleceğini bildirmiştir bize. Ee, zalim idarecilerin geleceğini, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden, zulmeden idarecilerin geleceğini bildirmiştir ama bunları tekfir etmeyenin kafir olacağı diye bir tabir kullanmamıştır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam iman ve küfür olan her hususu açıklamadan gitmemiştir. Bu, bu kadar net olan bir meselede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, şeriatın naslarından açık ifadeler gelmeliydi. Zulm ettikleri halde, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettikleri halde bunlara itaat edilmesi gerektiğini söylüyor bir takım hadisler. Aranızda namaz kıldıkları müddetçe diyor. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Bu yöneticilerin çeşitli açılardan kafir olup olmamalarından ziyade toplumun bunlara bakış açısı sebebiyle tekfir edilmeleri. Arza burada. Şimdi mümteni oldukları için hüccete gerek yok ifadesi. eğer Sırf yöneticileri ele alırsanız bunun haklılık payı var şu şekilde. Bu kimseler yani şu anki yöneticiler Müslümanlara karşı savaşan ABD'nin tarafında yer alıyorlar. Onlara fiili olarak yardım anlaşması yapmış durumdalar. Kim Müslümanlara karşı kafirlerin yanında savaşırsa onun dünyadaki hükmü onlardan olmasıdır. Ama bunu insanlar biliyor mu? İşte esas nokta burası. İnsanlar bilmiyorlar. Buradaki birincisi bu anlaşmadan habersizler veya buna benzer küfür fiillerinden habersizler. İkincisi bu fiillerin küfür olduğu noktasında şüpheleri varsa insanlar yine tekfir edilmezler. İnşallah ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Nifak hasletleri hakim olan insanlar bunlar. Bazen e, İslami görüntüleri ishar eden, bazen küfrü ishar eden kimseler. Bir öyle bir böyle. Müslümanların bu noktada münafıklar yüzünden birbirlerine girip iki fırka olmaması gerekir. Bu konuda uyanık olmaları gerekir. İlla ki bunlara e, kafir ya da Müslüman diye bir hüküm e, vermek durumda değiliz. Ama yaptıkları fiiller de ortada. Bu fiillerin yanlışlıklarına dikkat çekmek gerekir. Bunlardan sakınmak, sakındırmak gerekir. Böyle olmadığı zaman ifrat ve tefrit gündeme geliyor. Bir kesim tutuyor. E, Bunların Müslüman olduğu, müminlerin hatta müminlerin emiri olduğunu dahi iddia edebiliyorlar. Maalesef bir kesimde tutuyor. Bunlar kafirdir, bunları tekfir etmeyen de kafir olur gibi aşırı uçlara çıkıyorlar. Cihada çıkan kişi arkasında boş bırakırsa farzı aynı durumlarda. Bu onu sıkıntıya sokar mı? Cihat konusunda yani farzı aynı olması halinde bir belde halkı, e, kafirler tarafından istilaya uğrar da e, cihat farz-ı ayn konumuna gelirse e, borçlusunun rızasını alması lazım nafile bir cihat için ama farz-ı ayn hususunda borç meselesini bilmiyorum. Yani bu konuda e, bir nas e, bilmiyorum fakat nafile cihatta var bu. E, anne baba rızasını e, Burada zikredebiliriz. Taberani'nin Mucem-i sahih bir isnatlar rivayetinde düşman kapına e, dayanmış bile olsa anne babanın rızasını almadan e, savaşma diye bir rivayet var. Ama borç konusunda bilmiyorum kardeşim. Farzı ı Ayn olması durumunda e, böyle bir nas bilmiyorum. Allahu Alem böyle bir nas birisi getirene kadar farz aynlık aynılık devam eder. Peki, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi bu soruda biraz daha meseleyi açmak gerekiyor. Şimdi maslahatlardan ziyade hangi mazeretler alıkoyar? demek lazım. Aleykümselam ve rahmetullah. Ee, çünkü farz aynı olmuşsa, estağfurullah. Ee, farz aynı söz konusu olmuşsa burada maslahatlar değil, e, maziretler gündeme gelir. Bir kimsenin yani ferdi olarak genelden ayrı özel bir takım maziretleri olur. Bu sebeple e, kendisine o farz düşer. Her bir farzın da kendine göre bir takım mazeretleri vardır. Mesela cemaatle namaz kılmak farzdır. Bundan bazı mazeretler alıkoyar ama cemaatle namaz için söz konusu olan mazeretler zekat için geçerli değildir veya bunun gibi. Bu sebeple hangi farzı aynı söz konusu ediliyor? Bunun açıklanması lazım. az önceki konuyla bağlantılıysa mesela cihat e, farzı ayn konumuna gelmiş olan bir cihat söz konusuysa e, ki mesela Türkiye'de cihat farzı aynıdır. Ama hangi cihat? Türkiye'de farz olan, farzı ayn olan cihat tebliğ cihatıdır. Herkesin buna bir şekilde katkıda bulunması gerekir ilmi olan ilmiyle, ilmi olmayan e, ilmi olanlara desteğiyle, öğrenmesiyle e, bir şekilde buna destek olur. E, i̇şte Hindistan, Afganistan, Filistin, Çeçenistan gibi yerlerde e, kıtal boyutunda cihat farzdır. Oranın halkına, Irak'takilere, e, ferdi olarak herkese farzdır. Artık e, bu kimselerin mazeretleri, hangi mazeretlerin kendilerini alakoyabileceği de ancak naslarla tayin edilirse e, söylenebilir. Yoksa biz e, şahsi görüşlerimizle işte şunlar mazerettir, bunlar değildir diyemiyoruz. Türkiye'de yaşayan birinin katılmaması herhalde Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin gibi yerlere katılmaması. Yani buradaki cihatlara katılmamasını kastediyorsunuz. Bu e, bunun tehlike arz etmesi için bütün Müslümanların, yeryüzündeki bütün Müslümanların onları yardımsız bırakması, onların yenik duruma düşerek mağlup vaziyete gelerek adeta kafirlerin eline terk edilmeleri durumunda hepsi birden hepsi birden mesul olur. Yani bütün Müslümanlar bundan vebal altında kalır. Fakat e, bu vebalde şu duruma dikkat etmek lazım. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte e, mesela Türkiye'de yaşayan insanlar e, bu konuda Hangi mazeret altındalar? Hangi mazeret altındalar? Mesela Türkiye'de İslam hakim değil. Türkiye bir cihat ortamı. Tebliğ cihatı, cihatıyla meşgul olması lazım insan. Eğer bir insan Türkiye'de yatıyor, keyfine bakıyor, işte oralardaki cihada da vurdum duymaz davranıyorsa, bu her açıdan günahkardır. İmkanı oranında herkesin Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi için mücadele etmesi gerekir. Cihat nerede kuvvetliyse aslında bütün mücahitlerin işe oradan başlamaları lazım. Müslümanlar nerede kuvvetliyse orayı ayağa kaldırarak yani bu belki şahsi bir kanaat olarak da değerlendirebilirsiniz. Müslümanlar nerede kuvvetliyse, küfrün başını nerede ezebilecek ve e, hakim unsur konuna gelebileceklerse Müslümanlar orada e, toplanmalılar. Ha bu ne kadar mümkündür tartışılabilir. Ama bir yerden bir şekilde Müslümanların e, tek bir elden hareket etmesi lazım. Küfürle tek tek tek tek mücadele etmesi lazım. çok zor gözüküyor. Bu sebeple işte bazı hocalarımızın söylediği, kullandığı bazı ifadeler işte soğuk gelebiliyor bazı kardeşlerimize. Yani fitne ortamı denmesi gibi ifadeler soğuk gelebiliyor. Fakat burada yani bu ifadeden kast edilen bir mana var. Bunları değerlendirmek lazım. Mesela Türkiye gibi bir yerde, kendi yaşadığımız ülkede. Eğer Müslümanlar birliklerini kurabilecek, sahih akide de toplanabilecek haldeyken, bunu görmezden gelirlerse, bu konuda çalışmazlarsa, bir araya gelmezlerse, birbirlerine tahammülü öğrenmezlerse, Türkiye'nin başına gelecekte Irak'ın başına geleceklerden farklı olmaz. Yarın dış düşman saldırdığı zaman, Allah muhafaza. Yani bir Amerikan ordusunun Türkiye'ye saldırmas halinde, durumumuz Irak'tan hiç farklı olmaz. Irak'a bakın. Irak'ın yerli halkının büyük çoğunluğu bugün ya demokrasi peşinde ya e, ırkı ırklarının davası peşinde e, ya da daha başka Allah'ın e, kelimesinin yüceltilmesi amacından başka amaçlar peşinde. Fakat orada savaşan cihad edenlerin çoğunluğu ise başka yerlerden giden Müslümanlar. Esaret durumları olma ihtimali olması ne de cemasattır? Ha, yolculuklarda, yolda esir olma durumları var. Burada gidilmesi mi, hayır olur, durulması mı? Şimdi ihtimal ile kesinlikle Allah'a itaat terk edilmez. Eğer bu kesim bilgi haline gelirse, o zaman e, bir mazeretlik söz konusu olur. Yani e, burada ihtimal zikrediliyor. Yani olabilir de olmayabilir de. Allah'a itaat konusunda her amel için bu ihtimaller gündeme getirilerek o amelden geri kalınır zaten. Şeytanın en büyük amacı bu ihtimalleri gündeme getirmektir, Allah'a itaatten alıkoymaktır. koymaktır. Yani ihtimal değil ilim olmalı burada. Yani kesinlikle gidersem alıkonulacağım. Yani bu kesin olmalı. Bugün içinde bu bildiğim kadarıyla söz konusu değil. Buna rağmen, yani böyle bir kesin bilgi olmasına rağmen. Bir kimse e, bu şekilde yola çıkarsa tıpkı cihad etmiş gibi yine ecrini alır. Çünkü burada Allah'ın bizde istediklerini en asgari isiyle de olsa yerine getirmek söz konusu. Mesela Muhammed bin Vasi, Allah rahmet eylesin, bu e, Halkul Kur'an fitnesi çıktığı zaman mihne döneminde hapse atılmış. E, Ehl-i sünneti Ahmet bin Hanbel'in akidesini e, savunduğundan dolayı Hapse atılmış. Hapse atıldığı sırada e, cuma namazına katılabilmek için bir seccadesi varmış. Almış omzuna, kapıya doğru yönelmiş ama kapıdan muhafızlar bırakmamış ve ellerini açmış şöyle demiş. Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım fakat bırakmıyorlar. E, sen de bunu gördün şahit ol diyor. Yani bu şekilde en asgarisiyle de olsa e, kişi Allah'a itaatini göstermeli. Yine e, bu konuda anlaşılması için şu misal de verebiliriz. E, hacda harvele denilen bir amel vardır. E, yani Safa ile Merve arasında, say esnasında, koşuşturmalar arasında yiğit görünmek, e, heybetli görünmek. Bunu Bunun meşru kılınmasının sebebi, hikmeti e, kafirlere karşı, müşriklere karşı kuvvetli görünmek. Hac esnasında bu vacip kılınmış. Ama müşrikler Arap Yarımadası'ndan sürülmesi, yok edilmesine rağmen bu amel devam etmiş. Bu sorulduğu zaman biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bunu öğrendik, bunu asla terk etmeyiz diyor sahabeler. Ömer bin Hattab radıyallahu bu mesele sorulduğu zaman bunu söylüyor. Yani e, fiili olarak bunları yerine getirmek lazım. E, o yolda en azından esir olmak da bir ecirdir. O yolda bir kimse cihat yoluna çıkar da bineğinin ayağı tökezlese, düşse ölse o kimse de şehitler gibi ecir alır diye. Sebrail Fakih hadisi meşhur biliyorsunuz onu. Bütün koymalara aldırmadan o yola koyulan kimse için Allah azze ve celle ecrini yazacaktır. Yeter ki o yolda bütün gayretini göstersin kul. Ama bu konuda hiçbir adım atmadan, ya nasıl olsa şöyle yapsam bana böyle yaparlar, bunu yapsam bana şunu yaparlar diyerek geri adım atarsa, e, bu da e, kalbindeki evet tevekkülün zayıflığından, Allah'a itimadın zayıflığından kaynaklanır. Evet, evet, bu bunlar gündem'e getiriliyor maalesef. Fakat e, bizim bildiğimiz şu ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamete kadar cihadın tatlı ve yeşil kalacağını, taze ve yeşil kalacağını, buna engel olmak isteyenlerin bu zaman cihat zamanı değildir diyerek fitne çıkarmak isteyenlerin hatalı olduklarını bildiriyor ve kıyamete kadar, kıyamet saatine kadar e, hak üzere savaşan, kıtal yapan bir fırkanın bu ümmetten eksik olmayacağını bildiriyor. Kim bu fırkadan olmak isterse cihadın yollarını araştırır, e, o akibeti bilinmediği söylenen bölgelerinde ne durumda olduğunu görüyorlar. E, Ehli olan kişilerden öğrenir. Yani e, ne cihattan vazgeçeriz ne tebliğden vazgeçeriz. Herkes hangisine gücü yetiyorsa bunu yapmak zorundadır. Ha, bu şekilde insanları engelleyenlerin durumu. Yani bunu neye dayanarak yaptıkları... E, bunu neye dayanarak yaptıklarını biz bilemiyoruz. Yani e, gerçekten e, böyle akıbeti bilinmeyen bir durumla mı karşıya karşıya kalmış kendisine ulaşan bu konuda bir bilgi mi vardır? Ne sebeple e, bunu söylüyor? Hangi sebepten yani akıbetleri bilinmiyor? E, bunları açıklaması lazım. Yoksa birilerini takliden mi bunları söylüyor? Bunları tayin etmek lazım. Bu her asırda böyledir kardeş. Yani e, Allah için yapılacak bir amel hakkında e, çok sözler söylenir. Mesela Türkiye'de Selefin yoluna davet edenler hakkında birçok iftiralar atılıyor. İşte onlara gitme, onlar vahhabi, onlar mezhepsiz, onlar şöyle, onlar böyle diye birçok sözler söyleniyor. Bir kimse bu sözler işte böyle deniliyor diyerek bundan vazgeçse, hak davete kulakları tıkasa, yüz çevirse kendisini kurtarır mı? Pek çok hayırdan mahrum kalır. Cihat içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Aleykümselam. Yani hakikaten cihada gönül veren bir insan Allah'ın izniyle hakkın taraftarları neredeyse onu araştırıyor, ehliyle buluşuyor, gerekenleri göze alarak yapıyor. Yani e, bu konu Allah'a itimatla, tevekkülle alakalı. E, eğer bir kimse bu ümmette cihadın hiç eksilmeyeceğini biliyorsa Kamer aileset ve sen bu sözüne iman ediyorsa bu konuyu araştırır. Güncel mesele alakalı. Şimdi güncel meseleler için bu Ehli Sünnet menheciyle alakalı derslerimiz 3 haftadır devam ediyor. Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Yani ben haftada bir gün ayırabiliyorum. Diğer günler burada yaşadığım yerde bir takım çalışmalarımız var. Derslerimiz var. İşte saat 9.30 civarında başlıyoruz. Bir saat kadar bu dersleri yapmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda da biraz daha güncelleşecek tabii ki konular. Fakat bunun öncesinde temel bazı şeylerin bilinmesi lazım. Biz akide ve menheç olarak belli şeyleri ortaya koyarsak güncel meseleleri bu menhece göre e, arz ederiz ona göre değerlendiririz. Ama e, eğer biz temeli ortaya koyamazsak hedefi, hedefinin ne olduğu meçhul olan bir sürü görüşler birbiriyle çarpışır. Çoluk çocuğu bırakıp gitmek geçim sıkıntısı da varsa. Ee, vallahi bakın insanlar kendi mazeretlerini bu konuda Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine bakın. Ee, bu konuda sizinle benim durumum pek farklı değil. Yani siz de aynı naslara muhatapsınız. Ben de aynı naslara muhatabım. Ee, gerçekten Hangi durumlar bizim için mazeret olur, hangileri olmaz? Bizim aklımıza gelen şeyler şeytanın vesvesesinden mi ibarettir, yoksa e, hakikaten bir mazeret midir? Bunları kitap ve sünnete arz edip değerlendirmek lazım. Hevalarımıza arz edersek e, veya insanlara e, arz edersek, insanlar bize fetva verse dahi e, bizim gönlümüzde dolanıp duran bir şeyse bu, bir kere o hak değildir. Seleflerin Vahhabi adından rahatsızlıklarının nedeni nedir acaba? Aynı Hoseymen'in yani biz buyuz diyebilmeleri değil. Ee, biz yani e, kendimi Selefe e, nispet eden, onların akidesini sahiplenen, onların yolunda yürümeye çalışan birisi olarak Vahhabi adından ben e, çok rahatsız olmam. Ama e, bu bir yanlışlıktır. Buna ikaz etmekte zorundayım. Şöyle ki, Muhammed bin Abdülvehhab, Selefin yolunda gidenlerden sadece birisidir. Selefilerden birisidir. Ama benim yolumun önderi Muhammed bin Abdülvehhab değildir. Ee, bizim e, tuttuğumuz yolun bir tane önderi vardır. Her sözü alınan, hiçbir sözü reddedilmeyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Muhammed bin Abdülvehhab bu yolda e, hayırlı bir takım çalışmalar yapmışsa onlar takdir edilir. Hataları varsa onlar da eleştirilir. Tıpkı herkes gibi. Bu sebeple e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasının kendisine önder edinmemeyi ahd birisini tutup da Muhammed bin Abdülvehhab'a e, onun taklitçisi olarak e, tayin etmek, bu şekilde lanse etmek elbette insanları rahatsız eder. Ama Muhammed bin Abdülvehhab ile aynı safta bulunmaktan ben ancak gurur duyarım. Eğer o safta yer alabiliyorsam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu konuda epey e, Risaleler yayınlanmış olması lazım. Metin Hamza kardeş. Yani cihat konusunda maziretler, bunların ne kadar geçerli olduğu veyahut vesveseler, şüpheler gibi. E, Allah razı olsun. ilim ehli bu konuyu da ihmal etmemişler. E, Bunlar da değerlendirmişlerdir. Ben cephelerde cihad eden birisi değilim. Bu konuda da e, fetva verecek veyahut da bu konuyu e, enine boyuna size edebilecek bir durumda değilim. Yani e, ama siz bana Türkiye'de nasıl mücadele edilir, ne yapmak gerekir derseniz e, bildiğim kadarıyla Varsa tecrübem, bunları naklederim, paylaşmaya çalışırım. Fakat cihad konusunda ben o işin ehli değilim. Bunu cihad ehli alimlere sormak lazım. Bir, belli bir alimlere belli alimlere istifade etmenin de bir takım yakıştırmalara, bir isim takılmasında da aynı bir yanlışlık anlattığınıza göre. Evet, alimlerden istifade edilmez sebebiyle o alime nispet etmek bir yanlışlıktır sırf o sebeple. Ama taklit varsa taklit varsa taklit ettiği kimse onun e, önderi olur. Ona nispet edilir. Biz Muhammed Aleyhissat ve Sallam'dan başkasının taklit edilmesinin caiz olmadığını söylüyoruz bu noktada. Alimlerin hepsinin de e, sünnet üzere olan Alimlerin hepsinin de e, bizim için saygı değer bir yeri vardır. Onlara hürmetsizlik yapmayı haram sayarız kendimize. Onlara saygı göstermemeyi haram sayarız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor. Onların hakkını tanımak zorundayız. Aleyküm ve rahmetullah. Fakat taklit etmek zorunda değiliz. Alimlerden sadece birisini seçip diğerlerini reddetme durumunda değiliz. Aleykümselamü ve rahmetullah. Kitap ve sünnet nasları hangi alimin yanındaysa, hangi ilim ehlinin yanındaysa biz de onun yanındayız. Her gün bulunmamız zor kardeş. Yani her gün çünkü inspick epey meşgul ediyor insanı. Pek çok çalışmadan da koyuyor. bu bir gerçek. Ee, mesela cumartesi günleri Çubuk'ta. Burada bir dersimiz oluyor. Buradaki kardeşlerle. Pazar günleri aynı şekilde ee, kıraat ve fıkıh derslerimiz oluyor. Allah izin verirse çarşamba günleri bir dersimiz olacak. Ee, ve bunların hepsi inspik haricinde olan dersler. inspik haftada bir gün ayırabiliyoruz. Bu kadar soru sormam. Soru soranların helak olması ile alakalı hadise denk geliyorum. Soru sormaktan, çok soru sormaktan yasaklayan hadislere baktığınız zaman e, bu soruların çoğunlukla insanın amel etmeyeceği şeyleri, yani amirden kaçma amaçlı sorular olduğunu veyahut da e, alakasız sorular olduğunu görürsünüz. E, yine insanların en şerlisi çok soru sorması sebebiyle, meşru bırakılan bir şeyin haram kılınmasına sebep olandır, diye buyuruluyor. Aleyküm selam ve rahmatullah. Yani bu soru sormaktaki maksatla alakalı bir şey. Mesela Yahudilerin sorularına bakarsanız, onlar kendilerine bir konuda amel ve itaat emredilmişken o itaati gerçekleştirmemek için sorularla zaman kazanmaya ve e, amelden yüz çevirmeye yönelik sorular soruyorlardı. Mesela buzağın kesilmesi meselesinde herhangi bir buza keselerdi olurdu. Fakat onlar e, vasıflarını detaylı detaylı, Alihum salam tekrar tekrar sorarak e, o amelden kaçman yolunu, yani yokuşa sürmenin yolunu aradılar. Sorular bu amaçlı olursa, e, o hadiste kınanan bir soru olur ama öğrenme amaçlı çocuk yaşta ölen kişilerin durumunu soruyor kardeş. Çocuk yaşta ölenlerin yani bulu uçağına varmadan ölenlerin durumu dünyadaki durumlar yani insanlar nazarında durumu babalarına tabidir bunlar. Eğer babaları Müslümansa ee, Müslüman muamelesi görürler, Müslüman mezarlığına gö e göre gömülürler, Müslüman e ölülere yapılan şeyler onlara yapılır, cenazeleri kılınır, babaları kafirse e kafir muamelesi görürler. Ahiretteki durumlarına gelince bu konuda birçok hadis-i şerifler vardır, e onların hakiki durumlarını ancak Allah Azze ve Celle bilir. Çünkü onlar daha doğmadan anne karnındayken gideceği yer yazılmıştır. Cennet ehli ise cennete, e, cehennem ehli ise cehenneme. Eğer cennet ehlinden yazılmışlarsa İbrahim Aleyhisselam'ın hizmetkarları, onunla beraber hizmetkarlar olacakları, cehennemin, e, estağfurullah cennetin e, hizmetkarları olacakları bildiriliyor. E, eğer yaşasaydılar, e, küfür üzere yaşayacakları Allah'ın ilminde sabit olanlar da cehennem ehli olurlar. Bu tamamen Allah'ın ilmiyle alakalı bir şey. Fakat dünyadaki hükümleri, insanların onlara yönelik hükümleri babalarına tabi olmalarıdır. Yani çocuk yaşta ölenler babalarına tabidirler. Cehennemlik yazılmış birinin yazısını Allah değiştirip cennetlik yazar mı? Bu Allah'ın ilminde olan bir şey. Fakat e, cennemlik yazılmış birisi dünyaya gelmiş, cehennemlik amelleri işlemiş de e, o şekilde ölmüşse bu kimse için takdir değişmez. Bu Allah'ın bir sünnetidir, yasasıdır. Allah'ın yazısında, bu, bu manadaki yazısında bir değişiklik olmaz. yani karşılığını dünyada işlemişse imtihanını tamamlamışsa o kimse için bir değişiklik söz konusu olmaz. Evet. Ben de mikrofonda durdukça sanki e, sürekli soru talep eder gibi bir konumda oluyorum. En iyisi bırakayım. E, Ebu Mücahit abi müsaitseniz nasihat edin inşallah. Ebu Mücahit abi Kanada'da şu an Allah'u Alem. Allah kendisine şifa versin. Cümlemizde. Amin cümlemizde. Peki selamun Selamünaleyküm. Selamun Erkan bakın. E, kendi yazdığınız hadiste Buhari ve Müslim rivayeti doğru. Kim şahadetin manasını bilerek söylerse cennete gider. Bu Allah'ın hükmüdür. Yani cennete ya da cehenneme sokmak o Allah'ın hükmüdür. Ama bizim dünyada zahire göre hükmümüzde bir kimse la ilahe illallah sözünü söylüyorsa... Dur bakalım sen bunu bilerek mi söylüyorsun, bilmeden mi söylüyorsun, La İlahe İllallah'ın bütün manalarını e, biliyor musun diye sorgulamak diye bir şart yoktur onu Müslüman olarak kabul etmek için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklar dahi sırf La İlahe İllallah sözünü söylemeleri, İslam'ın zahirdeki bazı şartlarını yerine getirmeleri sebebiyle Müslüman kabul ediliyorlardı. İşte manasını bilerek geçiyor ne için? Cennete girmesi için. Bir kimsenin cennete girmesi için manasını bilerek söylemesi lazım. Ama Müslüman kabul edilmesi için onu söylemesi bizim nazarımızda yeterli. Ta ki bile bile açıkça "La ilahe illallah"a aykırı bir fiil işler. Buna karşı uyarılır da bunda ısrar ederse o zaman küfrü söz konusu olur. Nitekim zatı Envat olayında Hadisenin muhatabı olan sahabiler yeni İslam'a girmişlerdi. La ilahe illallah sözünü söylemişlerdi. Demek ki bu sözü söyledikleri halde la ilahe illallah ile ilgili olarak bilmedikleri bazı eksikleri vardı. Bu eksikliklerinden dolayı ey Allah'ın Resulü bize de bir zaten vad edinsene diyebilmişlerdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onların bu sözünü ilah edinme teklifi olarak onlara açıklamış. Onlar da e, bu sözlerinden tevbe etmişlerdi. Yani e, bu manayı bilmemelerine rağmen onlar La İlahe demişti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların İslam'ını kabul etmişti. Bu ayrımı nereden yapıyorsunuz? Yani e, yeni girenler için mazeret, eski girenler için değil. Bu ayrımı nasıl yapabiliyorsunuz? İşlememiş olabilir. Bu teklifin kendisi zaten ilah edinme teklifidir. Ve bu teklif küfürdür. Allah'tan başka ilah edinme teklifi küfürdür. Bu da bir fiildir. Dilden zahir olan bir fiildir bu da. Bu ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Yani böyle bir istekte bulunmak, küçük şirk ayrımını nasıl yapıyorsunuz? Yani e, Allah'tan başka ilah edinmeyi istemek küçük şirk, onu işlemek büyük şirk şeklindeki bir ayrımı Allah Resulü mü yapmış, sahabeler mi yapmış yoksa siz mi yapıyorsunuz? Sorup öğreneceği bir alem bulunana kadar beklemesi doğru olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sorup öğrenebilecekleri birisi değil miydi o kimseler? Onlar bakın bu inceliğe dikkat edin. La ilahe illallah kelimesinin manalarından birini bilmeden la ilahe illallah söylemişler ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları Müslüman olarak kabul etmiş. Eski ya da yeni fark etmez burada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, La ilahe illallah" diyenleri Müslüman olarak kabul etmiş ve bu konuda onları sorgulamamıştır. Yani bütün şartlarını yerine getiriyor musunuz diye e, onları sorgulamamıştır. Öyle e, uzak diyarlara ulaşmıştı ki İslam daveti, çok uzak diyarlardan elçiler geliyordu. Ve bu elçiler gittikleri yere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan içtiklerini naklediyorlardı. İslam'ın hepsini değil. Fakat bu kimseler İslam'ın künhünü bilmemelerine rağmen Müslüman kabul edilmişlerdir. Bugün insanlar bu kelimenin manasını, muhtevasını çok iyi biliyorlardı. Arapçaydı bugünkü toplumlar için. Ee, az önce e o zaman bunlar yani zaten hadisesinde muhataplar bile bile la ilahe illallah'a aykırı olduğunu bile bile söylediler sizin iddanıza göre. Onlar Arapçayı biliyorlardı. Ya bakın, e, Arapçayı bilmek la ilahe illallah kelimesinin bütün manalarını bilmeyi gerektirmez. Şayet böyle olsaydı, Zatenvat hadisesi diye bir şey olmazdı. E fiili işlemediler diye e, istekte e, bulunmak serbest midir? Bugünküler dediniz ki ayrıca. Bakın siz az önce bir kayda koyuyorsunuz. Sırf bugünküleri, bugünküleri tekrar edebilmek için e, kayda koyuyorsunuz. Ondan sonra karşınıza sahabeler çıkınca aynı kaydının altına girip küçük şirkli diyerek e, tahsiste bulunuyorsunuz. Bu tahsisin mutlaka şeriatten olması lazım. Ebu Hanife'den değil, kitap ve sünnetten, sahabeden olması lazım. Ebu Hanife kitap ve sünnete tabi olmak zorunda olan birisi. Sahabeye tabi olmak zorunda birisi. Kendisine tabi olmak zorunda olunan birisi değil. Evet, büyük bir alimdir. Allah rahmet eylesin. Lakin e, Dinde hüccet değildir onun sözleri. Hüccet ancak Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti. Siz bakın kanun koyanlardan bahsediyorsanız bu farklı bir mesele. Yani e, Allah'ın hükmüne aykırı kanun koyan, teşride bulunan bu zaten Allah'ın kitabında sabit olan bir hükümle kafirdir. Bunun için yeni bir e, kayda koymanıza gerek yok. Din eksik değil ki siz, sizin koyduğunuz bir kayda ile tamamlansın. Din zaten tamamdır. Aleykümselam. herhalde bu yazılarınızın e, muhatabı bu odadakiler olmasa gerek davrülerkan. Yani e, Allah'ın dinine düşman olanlara kızıp hıncınızı Müslümanlardan çıkarırcasına e, yazmanız hoş değil. Bakın e, eğer ortada mücadele etmemiz gereken bir küfür varsa buna mutlaka Beraber tepki vermemiz lazım. La ilahe illallah sözüne aykırı olan her şeye birlikte karşı çıkmamız lazım. Fakat bunu yaparken dinde olmayanı ortaya koyamayız. Dinde olmayan bir kaydı ortaya koyamayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geçen bir şeyi Sünnetin de sabit olan bir şeyi sırf e, mevcut sistemde küfür sistemlerini e, savunanları biraz daha e, küfür hükmüne dahil edebilmek için e, yeni bir takım kaideler koymamız gerekmez. Bugün işimiz tağutlarla, avam ile tağut yöneticilerinin arasında ayıralım kıyas yaparken. Aman millet tavuk denizi arasında sniper'lı kıyas yaparken. Başka bir odada herhalde bir heyecan vardı. Buraya mı taşımaya çalışıyorsunuz? tağuta ibadet edenler ve aynı zamanda teyit söyleyenlerin durumu nedir? Evet. Bunu gerçekten bu meseleleri ayırt etmek istiyorsanız bunların her birerini ayrı ayrı derslerde zaten işliyoruz. Altyazı